Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini, yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Her programda çok özel konuklarımız yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar ve onların yaşam öykülerini, ilham veren yaşam öykülerini dinliyoruz. Bizzat öykülerin kahramanları kendi öykülerini anlatıyorlar. Bugün de çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte. Sevgili Tuğba Harmanka'ya ve bakalım Tuğba Hanım'ın yaşam öyküsünde neler neler bizi bekliyor. Tuğba Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum Kenan Bey. Merhaba. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yaşam öykünüzü bizimle paylaşmayı kabul ettiğiniz bugün programımıza konuk oldunuz. Çok sağ olun. Öncelikle bunun için çok teşekkürler. Ve sormak isterim, Tuğba Harmankaya'nın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Öncelikle tüm açık radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına Muş'tan selamlar, sevgiler demek istiyorum. Çok Tuğba Harmankaya, İzmir'in Çiçekli Köyü'nde e, hayata başlamış bir kız çocuğu. Havasu bir baba ile ev hanımı bir annenin ilk çocuğu. İki tane kız kardeşim var. Anne tarafımın ilk torunu olarak böyle pırıl pırıl elbiseler giyilip süslenip böyle herkesin sevgisiyle yücelttiği minik bir kız çocuğu olarak hayatıma e, devam ettirdim. İzmir'de, Her... İzmir'de köyde çiçekli köy dediniz değil mi hocam yanlış Evet evet Peki, <gülüyor> çiçekli köyde. Çiçekli köy e, İzmir merkezde midir nerededir nasıl bir köydür doğduğunuz e, hayata gözlerinizi açtığınız hatırladığınız orası nasıl bir yerdir biraz bahseder misiniz bize? Bornova'ya 10 kilometredir çiçekli köyü. Şu anda da hala böyle meşre yeri olarak kullanılmakta. Yemyeşildir. Gerçekten adını aldığı bir şekilde çiçeklerin olduğu, doğanın böyle çok hala kendini koruduğu bir köydür. Ee, burada aslında başladım hayatıma. Ee, babanın görevi nedeniyle de birçok yere gezebildik ve birçok yerde bulunabildik. İşte Ankara'da, Bandırma'da. Diyarbakır'da, Eskişehir'de ve son olarak yine İzmir'e gelen bir yolculuğum oldu benim. Anne tarafımda az önce dediğim gibi ilk torun olduğum için böyle hep önemsendim. İşte hani değer verildim bir şekilde, değerli görüldüğüm hayatım böyle burada başladı. Özel e, hisseden, kendisini özel hisseden ilk torun olmanın da birazcık tabiri caizse şımarıklığıyla o güzel <gülüyor> e, hazzıyla büyüyen bir çocuk o zaman. Yani çok şımarıklık değildi aslında. Biraz böyle babamın bizi yönlendirmesiyle böyle tamircilerini falan çok girer çıkardım ben. Kerem Bey, hmm. ee, işte elektrik e, şeyleri, anahtarımı, hangisi su anahtarı, şu falan böyle pensedir, çekiştir. Bir yandan da böyle becerilerin, işte böyle iletişimlerin içine konulan bir kız çocuğu oldu. Ee, sonrasında ilkokul öğrenimim, ortaokul, lise, dediğim gibi farklı şeylerde devam etti. Ne zaman Ve... Çekli Köy'den çıktınız, başka bir şehre gittiniz? Aslında doğduktan sonra direkt bandırmaya geçtik biz. Evet. Ve bandırmada işte ilkokul öğrenimimi, ortaokul öğrenimimi tamamladım. Ve sonrasında Diyarbakır'da lise ve Eskişehir'de yine lise öğrenimi devam etti. Ee, babam emekli olduktan sonra tekrar ailem bir Köy'e yerleşti. Ben burada son bir e, yıl okuyup onları burada bırakıp üniversite öğrenimi için Karadeniz Ereğli'ye devam ettim. Ee, İzmir'de köyde başlayan hikaye farklı farklı şehirlerde devam etti Öğrencilik hayatınız farklı farklı şehirlerde sürdü ee, Ne kazandırdı bu size sizce? Yani yaşam öykünüzde farklı şehirlerde ki az önce bahsettiğiniz Bandırma'da geçen uzun yıllar var nispeten diğerlerine göre Sonra evet. Doğu'ya gidiyorsunuz sonra Eskişehir'e Bütün bu farklı kültürler farklı coğrafyalar bugün dönüp baktığınızda ne düşündürüyor sizde? Aslında birçok insanla iletişim kurabilme becerisine dair benim temelimi hazırladığını ben düşünüyorum. Yani bir yere gidiyorsunuz, çoğu zaman siz gittiğinizde zaten var olan bir düzen var ve o düzene yabancı olan tek kişi siz olabiliyorsunuz. Bu daha çok asker çocuklarında ve çok tayin gören ailelerin çocuklarında olan bir süreçtir. Ve oradaki sürece dahil olmaya dair çaba gerekiyor. İletişim kurmak, oradaki insanlarla tanışmak, bir şekilde belki kendini kabullendirmek ya da var olan sürece dahil olmak için çabalamak, sürekli çabalamak, sabretmek, azmetmek belki de. Buna dair beceriler geliştirmeme neden olduğunu düşünüyorum ben. Bu özellikle sonraki yıllarda da herhalde karşınıza çıktı. Az sonra ondan bahsedeceğiz. Nerelerde kullandığınız bu yetenekleri. Peki evet. aileniz daha sonrasında İzmir'e. E, Hikayenin başladığı yere döndü. siz de kıza bir süre sonra üniversiteyi kazandınız. E, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne, Trabzon'a gittiniz anladım kadarıyla. Zonguldak Karadeniz Üniversitesi'ydi o abi. zaman. Evet, Ereğli Eğitim Fakültesi Karadeniz Ereğli'de bulunuyor. Hala şu anda devam eden bir okul. E, Ereğli Eğitim'i kazandıktan sonra ben oraya gittim. Aileden ilk çıkan. İşte e, uzağa giden, oldukça uzağa giden, 12 saat böyle e, ve e, bir şekilde tek başına kalıp hani hayata aslında adımlamaya başladığım süreç diye düşünebiliriz orayı. Sonrasında e, sınıf öğretmenliği bölümünü kazanmıştı. Esin, Bu öğretmen... Sınıf öğretmenliğini yazdınız, kazandınız. Yani bilinçli bir tercih miydi sınıf öğretmenliği sizin için? Sınıf öğretmenim aslında benim buradaki İzmir'deki daha doğrusu geometri öğretmenim söylemişti. Sadık Hoca vardı. Sadık Hoca yani ben lise sonun son iki ayına kadar biyoloji öğretmeni olmak istiyordum. Çünkü hayrandım biyoloji öğretmenime. Sonrasında öğrendim ki işte atanmaları çok sıkıntı olmayabilir falan. Sadık Öğretmen gerçekten olağanüstü. Hem akademik açıdan yetkin bir insandı hem de bizlere çok iyi yön veren bir insandı. Sınıf öğretmeni ol sen Tuba dedi bir gün. Ee, sen bu işi yaparsın Tuğba dedi. Aslında çocukluğumda da Kenan Bey düşündüğümde böyle hatırladığım anlar içerisinde şöyle şeyler var. Böyle sokakta çocukları toplayıp musamere hazırlar gibi böyle bir tiyatroda işte e, etkinlik yürütür gibi ya da korodaki bir şef gibi böyle sürekli çocukları organize edip böyle piyesler çıkartmaya çalıştığım anılarım var çocuklukta. İçerilerde bir yerlerde saklıymış aslında sınıf öğretmenliği. Aynen küçük küçük böyle aslında sürece ben kendi kendimi hazırlamışım sadık öğretmen de sen sınıf öğretmeni olda deyince peki ben sınıf öğretmeni olayım dedim öylelikle girdim işin içine ee, sınıf öğretmenliği nasıl mi? geçti üniversite hayatı ee, nasıldı o yıllar? Üniversitemizin, yani fakültemizin olduğu yer bir köydü aslında. Böyle hani o üniversite hayatı böyle şey vardır ya hani hayallerdeki gibi böyle bir süreç falan. Benim için daha iyiydi. Ben çünkü köyü çok seven bir insan oldum. Her zaman köyü çok sevdim ve tercih ettim. Ee, öğretmenlerimiz, eğitim aldığımız öğretim görevlileri alanında uzman insanlardı ve bizi sürekli şu şekilde hazırladılar. Bayrağın olduğu her yerde göreve gideceksiniz ve orada çalışacaksınız. Çocuklara faydalı olacaksınız. Dolayısıyla iyi de bir eğitim aldım. Orada çalıştıktan, devam ettikten sonra. ve Hani şu üstü işte elbiseleriyle küçükken böyle e, etrafımda dönen kız çocuğu aslında staja gitmeye başladığım günden itibaren olgunlaşma sürecine girdi. E, yani biz staja gidiyoruz. Stajda normalde benim birinci sınıf öğrencileriyle olmam gerekiyor bir gün. 8. sınıfta bir deneme sınavında görev veriliyor bana. Ve orada bir Buket diye bir kız çocuğuyla tanıştım. Bu kız çocuğunun şöyle bir özelliği vardı. Babası çok katı ve sertti. Kesinlikle Anadolu Öğretmen kazanmasını bekliyordu. Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kazandırmazsa, kazanmazsa okumayacağını söylüyordu adam. Ve işte o günden itibaren hani ben şunu fark ettim. O küçük kız öğretmen olma yolunda elinde kalemiyle Başka yerlerde ama insan dahil olabilme adına fırsat bulmaya çalışan kız çocukları için mücadele etmeye başlayacak. Yani bunu hissetti. Ailesiyle görüştüm. Sonrasında özel ders gibi böyle. Kim bir yani sınav sürecinde ben ne yaşadıysam, bana ne anlattılarsa ben de onu anlatmaya çalıştım. Ve o günden itibaren zaten bir şeyler değişmeye başladı. Hani. Bu eşitsizlik. İşte kız çocuklarının bir şekilde birilerinin e, izin verdiği ölçüde hayata adapte olabilmesi ya da hayatta yer bulabilmesiyle ilgili böyle bir şeyler düşünmeye başladım. Belki de ee, bir ışıktı Tuğba öğretmenin, Tuğba Harmankaya'nın hayatında belki de daha sonrasında öğretmen olduğu yıllarda neler yapacağına dair bir ışıktı, ilk adımdı. E, o e, mücadeleyle beraber e, aslında... Okul bittikten sonra bugün yaptıklarınız her şeyin belki de ilk adımın atıldığı olay, ilk adımın atılmasına vesile olan kişi olarak düşünebiliriz o kişiyi değil mi hocam? Kesinlikle. Bu kez sonrasında kazandı Kenan Bey ve Çanakkale'de fen bilgisi öğretmenliği okudu. En son oraya kadar ilerlediğini duydum. Kesinlikle ya yani hiçbir yaşananın ben boşa yaşandığını zannetmiyorum. Artık buna inandım. Biri yaşadığımız bazı şeyler bizi aslında gelecekteki diğer şeyleri hazırlıyor bazen. Yumuşatıyor ya da bize öğreti, öğretiyor. Geleceği aslında hazırlıyor gibi düşünebiliriz. Peki hocam sonra ne yaptınız? Mezun olduktan sonra aslında dört yılını tamamladıktan sonrasını öğretmenliğinde yurt dışında öğretmenlik istedi. O arada yine böyle hayatımda hep kapılar açıldı bana bir şekilde. Birileri doğru zamanlarda doğru kapıları açtığını düşünüyorum, hissediyorum. Ee, yüksek lisans bir öğrenci vardı, Sibel abla. O dedi ki yurt dışına gidip ne yapacaksın dedi. Sen de ülkende kal, kendi okulunda yüksek lisansını yap dedi. Ve bu sefer farklı bir kapı açıldı, yüksek lisans yapmaya başladım. Aynı mezun olduğum okulumda. Ama gelirim yoktu <gülüyor> tabii atanamayınca. Bir şekilde özel dersler yine bulmaya başladım falan. Haftanın beş günü çalışıp iki günü üniversitedeki derslerime devam ettim. Sonrasında işte bir yıl bir özel okul deneyimim oldu. Hem tezimi hazırladım hem özel işte özel okul öğrencileriyle çalıştım. Burada da mesela yaşadığım şey değişik yani bana kattığı şey şuydu o özel okulun. İngiliz bir velim vardı. İşte İngiliz bir ailem vardı, İngiliz bir öğrencim vardı, James. Ve onlarla yine iletişim kurma adına e, dil öğrenimine ağırlık vermem gerekti. Çünkü onlar İngilizce konuşuyorlar, benim çocuğa Türkçe öğretmem gerekiyor falan böyle değişik bir durum. E, burada da bu sefer farklı bir dil alanında iletişimin ne kadar önemli olduğunu fark etmeye başladım ve buna yöneldim. E, özel okul deneyimi tamamlandıktan sonra atandım. Atandığım yer Şırnak Bey, Tüşşabık ilçesinin gün yüzü Aslında hikayede birazcık orada başladı sanki hocam değil mi? Ee, Şırnak'ta bir köy okulunda atandığımız özel okuldan sonra imkanları kısıtlı bir köyde öğretmenlik hayatı başladı. Aslında gerçek yaşamla bir kere daha yüz yüze kaldığımız bir dönem. E, nasıldı? Ne hissettiniz ilk köye gittiğiniz andan itibaren? Birazcık onları anlatır mısınız bize? Tabii ki. Aslında ben köyümü hiç göremedim Kenan Bey. E, çünkü o zaman e, işte terörün bize çok müsaade verdiği bir zaman değildi. Ve sen çok beyazsın gidemezsin diyerek göremediğim bir okulum var benim. E, yalnız şöyle bir durum var. Aslında bizim yıllarca bizlere anlatılan, işte önyargıları oluşturulan o hikayelerin gerçek olmadığını gidip bizzat yaşayarak deneyimledim. Oradaki insanlarla tanışıp, oradaki süreçleri gördükten sonra Beyciş Şevap'taki öğretmenlik benim için anne şefkatinden sonraki ilk duraktı. Birileri için de anneden ayrılık sonrası bir öğretmendim ilk durak olarak ben. Oradaki çocukların işte gelip bize sığındıkları yatılı bölge okulunda çalıştım. Küçük öğrencilerin işte küçücük avuçlarında çoraplarını yıkamaya çalıştıkları, çabaladıkları bir yerdi. Ve orada çalıştığım süre boyunca hep böyle bir mücadele içerisindeydik. Çocukları bir şekilde kazanma, aileleri kazanma, meza meza dolaştığımızı hatırlıyorum. Aileleri ikna ederek kız çocuklarını almaya çalıştığımız. İşte o çocuğun okula geldiği anda gözlerimdeki o pırıltı. İşte ona böyle kıyafetler verip hazırlayıp o sürece dahil oluşunu görmek. Sırasına işte kavuştuğunu görmek benim için çok heyecanlı, çok anlamlı bir süreçti. Orada bir süre çalıştım ve sonrasında aslında asıl böyle hikayenin böyle heyecanlandığı yer olan Muşatandı. Arada küçük böyle bir buçuk yıllık falan bir gemlik deneyimim oldu. Ee, ama bu süreç boyunca hep o üniversitedeki öğretmenlerimin söylediği bayrağın dalgalandığı her yerde çalışacaksınız. ve e, Çocuklar için çaba harcamaktan vazgeçmeyeceksiniz. Şunu fark ettim ki ben bulunduğum her yerde bunu yapmaya çalışmışım. Yani vatana sevgi işte bizler için var olan bir ülkenin kadar zor kadının olduğunu anlatma çabası ve insanları bir şekilde birbirine bağlama toplumu evet. bir şekilde etme çabasına girdi. Peki hocam Muş'a evet. gittiniz Muş'ta başka bir köyde tekrardan öğretmenlik hayatı devam etti ee, orada neler yaşadınız? Nasıldı o deneyim? Yani o deneyim de aslında çok tatlıydı benim için ben hep gülümseyerek hatırlıyorum onları Muş'a gittim. Bir köy okulu. Tek öğretmenim. Bir ay kadar başka bir öğretmen daha vardı. Sonra gitti. 13 tane öğrenci. Yıl 2013 haberlerde Mars'tan bahsediyorlar ama benim okulumda su yok. Su. Böyle bir durum. Aynen. Ee, öncelikle suyun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmam gerekti. Gerçekten en başa dönüp köyliye, sonrasında ilmi eğitim Müdürlüğüne, insanlara, kadınlara, velilere ve çocuklara ve herkese. Peki sadece e, okulda mı su yoktu, yoksa köyde de mi su yoktu hocam? Yani şöyle, bir önceki köyde bazı problemler olduğu için herkes kendi bahçesine sondaj vurmuş. Okulda dolayısıyla bir su yok, su iletişim yok. Tuvaletlerle ilgili sıkıntılar var. Ee, biraz daha böyle anlatılması gereken, yaşatılması gereken süreçlerin olduğu bir ortamda ben köye başladım. Ee, bir, yandan, bir yandan köyde bir şey, yani belki okulda bir şeyler yok ama bir yandan da köylünün hiç alışık olmadığı biriyle baş başa kaldığı bir süreçti onlar için. Bir kadın var, yürüdekilerden farklı, adı müdür, her şeye koşuyor, her yerden çıkıyor. Camiye geliyor, cemaatle konuşuyor, evlere gidiyor, yaşlılarla konuşuyor. Sadece velilerle iletişimim olmadı benim Kenan Bey. Yani o köyde yaşayan en uzaktaki eve dahi gidip işte evde kim var, kaç kişi yaşıyorlar, kaç tane okuyanı var, devam eden var mı, üniversiteye giden var mı, özel gereksinimli bireyi var mı? Ve bu devletimizin faaliyetlerinden ne kadar faydalanabiliyorlar, ne kadar bilgileri var? Okuyan yazanlar kimler? Okuma yazma bilmeyenler kimler? Açık öğretime kimleri kaydedebiliriz? Bunun gibi süreçlere girdim. Herhalde bir öğretmenin bir köyde olmasının e, ne tür o köye katkıları olurun güzel bir örneği az önce bahsettikleriniz. Sadece öğrenciler için değil o köydeki yaşam için o köyde yaşayan herkes için bir öğretmenin katabileceği çok şey var. Sadece çocuklarla ilgilenmek de değil isteyen öğretmen o köyü ve o toplumu da değiştirebiliyor. Siz de bunun güzel bir örneğisiniz. E, neler yapmaya başladınız neleri değiştirmeye başladınız süremiz de hızlı ilerliyor hocam. Ben evet. Güzel dinlemek isteriz. Söyle aslında su geldi bir şekilde sonrasında işte o ihata duvarı dedikleri yaşarken öğrendiğim o ibare. Duvar yapıldı bir şekilde işte okulun çehresi değişmeye başladı. Okulun bahçesine ekilir dikilir hale getirdik. Köyün yolları yapılıyordu orada muhtarla beraber o yapılan yolların ihalesinin yapıldığı yerlere gittim. İşte kamyonlarla konuştuk, şoförler, mühendisi kim varsa bir yandan da köyün işleri devam ediyor. Köyün oluşun çabası bir yandan okulun hazırlığı işte okulun içini tamamen böyle halıyla düşeyip köylüye ev ziyaretine gitmeye başladım herkese gezdim ve sonrasında onları eve çağırdım yani köye okuluna çağırdım çocuklar çünkü ev diyordu bizim evimiz diyorlardı. Onları bu iletişim sayesinde artık köyle de beni kabul etti ve gelin almalarını beni çağırmaya başladılar. İşte taziyelerine beni çağırmaya başladılar. Yeni bebekleri olduğunda, bir sıkıntıları olduğunda, bir dertleri olduğunda hep gelip böyle çalabildikleri bir kapı oldu. Ben hiçbir zaman kapımı kapatmadım Kenan Bey. İletişim kapım hep açıktı, ee, okulun kapısı hep açıktı. Her gelen girebildi, derdini anlatabildi, konuşabildi. Ee, bu çalıştığım köyde tek başına çalıştım bir iki yıl kadar. Birleştirilmiş sınıflı bir okuldu. Buradaki öğrencilerimle işte yalova'ya gittik örneğin bir şenlikte çocuklar temsilci olarak e, görev aldılar e, ve oradaki genç kızları açık öğretime yazdırdım. Öyle aralarında da kızlar geliyorlardı da açık öğretimde bir şekilde açık öğretim derslerini onlara anlatıyordum. Anneler gelmeye başladılar aynı şekilde onların eğitim öğretimlerini devam ettirdik ve sonrasında başka bir köy okuluna okul müdürresi olarak bu sefer atandı. Orada neler yaptınız hocam? Orada yine aslında bir farklı bir süreç vardı. Yine o okulun ya o köyün de hani çok alışık olmadığı bir süreç. Bir müdür var, kadın bir müdür. Biromatiflerinden yine farklı bir müdür. Aynı zamanda işte Gaz Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak kazandım o yıl ve doktoraya gidip geliyorum bir yandan öğrenci bir yandan ama işte diğer devlet kurumlarıyla iletişimde okula sürekli birileri geliyor işte farklı farklı eğitmenler geliyor çocuklarla projeler yapılıyor bir yandan da işte yine köyde bir problem mi var işte örnek veriyorum tarla problemi var. Beni de çağırıyorlar, hep beraber gidiyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Muhtar ben imam ve diğer köylüler. Bir süre sonra şunu fark ettim Kenan Bey, hani hep derler ya köylü köydeki öğretmen bir ihtiyar etviydi aslında diye. Gerçekten bizim e, muhtarla beraber çalıştığımız bu süre boyunca biz hep birbirimize destek olarak ilerlemişiz. Ben de olanı ben onlarla paylaştım. İşte okuldaki örnek veriyorum. E, su anahtarı yoksa köyde gelip okuldan alıyorlardı. Ya da okulun bir arızası olduğunda ben muhtara soruyordum. Köyde kim varsa yapabilen o hani bir şekilde devam ettiriyordu. Ama bu süreçte şunu fark etti. Yani zaten her zaman bunun bilincindeydim. E, öğretmen olmak sadece çocuklara akademik anlamda bütün bilgileri aktarmak değil benim için. Hiçbir zaman böyle olamadı. Hmm. Akademinin yanında çocuğun sosyal duygusal gelişimi, o değerler dediğimiz, yaşayarak öğrenmesi gereken süreçler. Aynı zamanda ailesinin de gelişimi. Çünkü biz çocukları okulda inşa ediyoruz. Eve gittiğinde de o inşanın devamı gerekiyor. Yani Bu sofer... hocam, dersler sadece okulda, sınıfta değil, sadece kitaplardan değil, orada bulunduğunuz herhalde 24 saat boyunca sadece çocukları da değil, bütün insanlara hepsini kapsayacak şekilde sizin de söylediğiniz gibi yaparak, yaşayarak, göstererek, örnek olarak, rol modeli olarak e, bir şekilde devam etti. Yani gerçek öğrenme aslında hayatın tam da içinde, merkezinde ve yaptıkça, örnek oldukça var oluyor. Sadece kitapta yazanlarla ya da derste işlenenlerle bitmemesi lazım diye düşünüyorum. Siz de bunu çok güzel bir şekilde uygulamışsınız gittiğiniz köylerde. E, süremiz yine hızla ilerliyor. Hemen anlatalım istiyorum hepsini, son zamanlarda yaptığınızı. Dolayısıyla ne kadar kaldınız o köyde? E, sonra ne yaptınız? E, biraz daha bunlardan bize bahsetmenizi rica ediyorum. Tamam teşekkür ediyorum. O köyde kaldığım süre boyunca birçok projeye girmeye başladık. Öncelikle kadınların okuma yazma öğretimine dair kurslar açtık. Kadınlara okuma yazma öğrettikten sonra bu sefer bilinçli sosyal medya kullanımına dair bir eğitim almalarını sağladım. Sonrasında e, çevre köylerinde dahil olabileceği işte Koda Kardeşim projesini hazırladık. Üniversitedeki üç tane bilgisayar mühendisi gelip dersler vermeye başladı. Eş zamanlı olarak birçok projeye okulumu dahil ettim. Çünkü çocuklar e, ne kadar çok insanla iletişim kurarsa Kenan Bey, o kadar çok vizyon sahibi oluyorlar, hazır bulmuşlukları artıyor ve hayatta Ta iyi bir insan olabilme adına, iyi bir ve sorumlu bir vatandaş olabilme adına deneyim kazanmaya başlıyorlar. Bir yandan bu projeler devam etti. İşte bir yandan da kadınlarla yaptığım başka bir proje vardı. Ekip arkadaşım, ailem projesi. Hep şey vardır ya Kenan Bey, coğrafya kaderdir. Evet. İşte bu cümle aslında benim savaştığım bir cümle oldu. Bir e, bahane oldu her zaman benim için. Bu kadınlarla yapmış olduğum proje, 485 proje içerisinde Türkiye genelinde Türkiye üçüncüsü oldu. Evet. Evet. Bunu aldıktan sonra zaten hız kazandılar artık. Normalde okula gelmelerine izin vermeyen eşleri, babaları beni arayıp ''Hocam işte başka proje yok mu? Bizim kadınlar artık başka proje yapmayacaklar mı?'' diye onlar kendileri motive olmaya başladılar. Erkek kadın, köydeki yaşlı çocuk herkesle iletişim kurmaya çalıştığım için bir şekilde bir derde olan hep okula geliyordu. Ve açık olan o kapıdan herkes geçti bir şekilde. Evet. Sonrasında Hocam e, artık süremiz çok az kaldı o yüzden hemen hızlıca sormak istiyorum. Siz o köyde fark yaratan projelerle, yaptığınız işlerle ses getirmeye devam ettiniz. Ve sonra bir gün size dediler ki galiba hocam siz köyde kalmayın, gelin merkeze. Sadece Moş'un bir köyünde değil, Moş'un genelindeki bütün köylere, bütün çocuklara faydanız olsun dediler. E, ve sonra da pandemi başladı ama siz yine durmadınız. Neler yaptınız? Pandemi süreci evet bizim için çok yıpratıcı oldu Kenan Bey. Dediğiniz gibi yıllarca köyde çalıştım, biraz da merkezde çalıştım böyle bir yer değişikliğe uygun görüldü. Daha çok köye gidebilme fırsatı oldu benim için. Mezralara, ilçelerin köylerine. Pandemi geldikten sonra sınıf fark ettim. Bir anda çocukların en çok sevdiği şey ellerinden alındı, okullar kapandı, öğretmenler kaldılar ve kimse bunu anlatamadı onlara. Anlatacak zamanımız yoktu çünkü ne olduğunu ve biz de aslında deneyimlememiştik. Sonrasında tam kapanma süreci bitti ve ulaşım açıldıktan sonra ben kitaplarımı alıp köylere gitmeye başladım. Çocuklara kitap okuma atölyeleri hazırlayıp onları bir şekilde... Onların anlayacağı düzeyde pandeminin ne olduğunu anlatıp sonrasında da kitaplar okuyup drama etkinlikleriyle çocukların yaklaşık bir saat, bir buçuk saatlik bir o ortamdan uzaklaşmalarını sağlayıp daha sakin bir süreci e, yönetmelerine dair yönlendirmeye çalıştım. Ve yaklaşık herhalde bir yüze yakın okul oldu bu süreçte. Yüze yakın köy pandemi döneminde herkes uzaktan <gülüyor> eğitimden şikayet ederken siz, kimse size bunu yap dememiş olmasına rağmen çıkıp yüze yakın okula köye gidip Muş'ta köy köy gezip çocuklara okulun dört duvar olmadığını öğretircesine köy meydanında dış alanlarda yeri geldiğinde bambaşka bambaşka mekanlarda çocuklara hayal kurmaktan vazgeçmemeyi öğretmeye çalıştınız. Onların yanında olduğunuz eğitimin her zaman devam ettiğini gösterdiniz. Bugün de programımıza konuk oldunuz. Son olarak Son söz, dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Son mesajınızı alalım hocam. Sonra size veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğiniz şeylerin hepsi aslında birçok öğretmen tarafından hani belki yapılmaya çalışılıyor ama bir şekilde bugünkü adı Tuğba öğretmen oldu. Ee, bu süreçten sonra da şu yaşadığımız umarım evre bittiği zaman da e, Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatmaya devam etme düsturusundayım aslında. İyi birer insan yetiştirerek toplumu Değerlerini yaşayan ve yaşatan bireyleri de donatarak bayrağımızın huzurla dalgalandığı bir ülke hedefindeyim. Hani bahsettiğiniz o hayal kurma becerisi var ya. Gerçekten çocukların kurduğu hayallerin hepsi gerçekleşiyor Kenan Bey. Umarım e, hayallerimize kavuştuğumuz günleri de böyle karşılıklı Umarız. gülümseyerek e, hatırladığımız zamanlarımız olur. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür için. ediyoruz. Umarız hayal kurmaktan vazgeçmeyen çocuklarımız olur ve onlara hayal kurmak için kendisini adamış Tuğba Harmankaya gibi, Tuğba hocamız gibi hocalarımız olur. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için Tuğba hocam. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Bütün dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Tuğba Harmankaya'ydı. Son iki programda Anadolu'da köylerde mücadele veren çocuklar hayal kurmaktan vazgeçmesin diye bütün koşullara rağmen, bütün zorluklara rağmen, pandeminin getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen mücadele veren iki değerli öğretmenimize art arda konuk aldık. Çünkü hani Mahmut Hoca sözüyle olacak ama okul dediğimiz şey, sınıf dediğimiz şey dört duvar değil ve istendikten sonra her koşulda eğitim mümkün olabiliyor bir kere daha ilham veren bir hocamızın yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak istedik. Tuba Hocam çocuklara hayal kurdurmaya devam ediyor ve eminim Anadolu'da Tuba Hocamız gibi Tuba Harmankaya gibi birçok hocamız var. Dileriz sayıları giderek artar. Bizden de bu program için bu haftalık bu kadar efendim. 2 hafta sonra saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde, salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo Mikrofonları'ndan Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz, bu programa konuk olmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Turçe Günalan ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.